ama بعد, fayayi bedallah, ittakulla ve atrihu, inna allaha ma alazin ittaku, ve alazinahum muhsinan. Kal Allah taala azza wa jalla fi kitabhi il kareem, hazbillahi min al shaitanir rajim. ve lama yalemillahul lazina jahedu minkum ve ve Allah ﷻ fi ayetin ökra ve la zina jahedu fīna lenehdyan subulena ve inna Allaha lama almuhsinin. Ve Allah fi ayetin ökra ista uzbil lah فلا تطيع الكافرين و جاهد هم به جهادا كبيرة صدق Okumuş olduğum ayeti kelimelerde Cana Bu Hak maale olarak şöyle buyuruyor. Yoksa Allah içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ali İmran 142 İkinci okuduğum ayeti keremede ise Ankebut suresi 69. ayet Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette yollarımıza ulaştıracağız. Hiç şüphe yok ki Allah muhsinlerle yani güzel davrananlarla beraberdir. Son okuduğum ayette de kafirlere boyun eğme, itaat etme. Bununla yani Kur'an ile onlara karşı büyük bir cihatla olanca gücünle cihat et. Furkan 52. ayet. Evet sevgili kardeşler hayat müminler için iman ve cihattır. Diğer konular teferruattır. Hayatımızı Allah'ın istediği şekilde e, iman ederek ve o imanımızı ispat edecek cihat dediğimiz özel gayretler içinde geçirmek mümin olmanın e, alametidir, göstergesidir. İman malum Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığına, Allah'ın kitabındaki iman edilecek bütün esaslara gönülden inanmak, cihat o inandığını ispat edecek gayretler, faaliyetler içinde bulunmak demektir. Cihat, bu iman esaslarını bireysel, ailevi, sosyal hayatta hakim kılma mücadelesini Allah'ın verdiği bütün imkanlar dahilinde kullanmak demektir. Cihat, hayatın bütün alanını kuşattığı gibi, bir günün tüm alanlarını, zamanlarını da, hayatın ve günün her anını da kuşatacak bir genişlikte ve kapsamdadır. Bir taraftan kafir, zalim ve müşriklere, münafıklara karşı dini savunmak, onlara karşı onların mücadele ettiği alanlarda dini müdafaa etmek, diğer taraftan şeytana ve içimizdeki versiyonu olan hevamıza karşı, onun kötü arzularına karşı durabilmek cihat olduğu gibi, Toplumdaki kötü adetlere, yanlışlıklara, insanları Allah'tan uzaklaştıracak hususlara nehyanil münker yapmak, hayrı iyiliği yaymaya çalışmak da bir cihattır. Zannedildiği gibi cihat sadece savaş yapmak, sadece bazı ülkeleri kastederek oralarda mücadele etmek demek değildir. Elbette Malla ve canla cihat değerlendirilince savaşı da kapsayan bir husustur. Ama yanlış olan nedir? Cihadı sadece savaşla izah etmek, hele hele sadece belirli bir bölgeye hasretmek, Kur'an'ı doğru anlamamak demektir. Cihat cehdetmek, çabalamak, gayret göstermek demektir ki Allah yolunda, İster canıyla, ister malıyla, ister ilmiyle, ister emeğiyle, alnının teriyle, Allah'ın verdiği bütün hangi imkanlar varsa onlarla Allah yolunda gayret sarf etmek, çabalamak demektir. İşte on, o yüzden cihat kelimesinin türevi olan içtihat, ilimle yapılan cihadı kuşatır, kapsar. İçtihat müçtehitlerin yaptığı bütün çaba gösterme, bütün gayretlerini ortaya koyarak insanların ihtiyaçlarını, problemlerini çözmeye çalışmak demektir. Yine mücahede de cihat kelimesinden türen, türeyen bir ifadedir. O da insanın kendi hevasıyla, kötü arzularıyla mücadele etmesi demektir ki, cihadın kapsamı olarak bunlar beraberce mütala edilmelidir. Günümüzdeki savaşların sadece harp cephelerinde olmadığını bilmek, evlere kadar savaş araçlarının bizi ne yaptığını imha etmek için gayret gösterdiklerini bilmemiz icap ediyor. Yani sadece silahla değil ilimle de filmle de her türlü imkanlarla da kafirler Müslümanlara karşı mücadele edebiliyorlar ve her yönüyle bunlar savaş unsuru olarak düşünülmesi değerlendirilmesi gerekiyor. İşte biz de kendi dinimizi savunmak, hatta savunmanın ötesinde onu bütün dinlere galip kılmak gayretiyle, ilim sahibi ilmiyle, zengin parasıyla, gücü olan gücüyle, her insan her ne imkanı varsa onunla, kalemi kuvvetli olan kalemiyle, dili kuvvetli olan diliyle ne yapacak? Allah yolunda gayretlerini sarf edecek, mücadele meydanını boş bırakmayacaktır. İşte bu faaliyetlere biz tümüyle cihat deriz. Savaş meydanlarında cihat yapıldığı gibi, evlerde de, iş yerlerinde de, sokaklarda da, okullarda da, hemen her yerde cihat yapılabilir. Cihat kendini ve imkanlarını aslında Allah'a adamak, onun yolunda kullanabilmek demektir. Yani Allah'ın verdiği nimetleri birer emanet olarak, birer imtihan vesilesi olarak değerlendirip esas sahibine, esas sahibinin yolunda onları seve seve kullanabilmek, Allah'ın verdiği imkanları Allah yolunda kullanmaktan çekinmemek, Allah yolunda feda edemeyeceği hiçbir kendine ait değerin olmadığını kabul edebilmek demektir. Cihadı değişik noktalardan ele alabiliriz. Ama kuşatma babından, bireysel, ailevi, sosyal cihattan bahsedebiliriz. Her şeyden önce birinci olarak mükellef olduğumuz cihat, Bireysel cihadımızdır, ferdi cihadımızdır. Kendine karşı galip gelemeyen, kendi kötü arzularını yenemeyen, kendi içinde vahdeti, imanın hakimiyetini, Allah'a teslimiyeti sağlayamayan bir kimse, toplum içinde de cihad yapamaz, ağırlığını hissettiremez, ettirmiş olsa da bu Allah için olmaz. O yüzden... Evvela kendi iç dünyamızda İslam'ın hakimiyetini oluşturacak, kötü arzularımıza karşı fren olabilecek bir güce sahip olmamız lazım. Kendimizi eğitmemiz lazım her şeyden önce. Kendine hakim olamayan başkalarına hiç hakim olamaz. Allah Resulü hani pehlivan o kimsedir ki kızdığında veya başka bir e, nefsinin arzusunda kendisine hakim olan, kendisini yenebilen kimsedir mealinde hadisini hatırlarsınız. Demek ki ilk olarak e, kendi içimizdeki cihadı gerçekleştirmemiz lazım. Ama bu kısır döngüye gitmemeli. Tasavvuftaki gibi hayat boyu sadece kendi nefsimizle cihad etmeyi öne çıkartıp, cihadın diğer şubelerini terk etmeye bir bahane olmamalıdır. Çünkü hiçbir kimse nefsini tümüyle hizaya getirip otomatiğe bağlayamaz veya artık benim nefsim hiçbir zaman kötülük istemeyecek olgunluğa geldi diyemez. Peygamber bile olsa ki Yusuf Aleyhisselam'ın sözüdür ben nefsime güvenemem çünkü o muhakkak kötülüğü emreder diyecek durumdadır. Peygamber bile olsa onun da nefsi vardır ve onun nefsi de kötülüğü emretmek durumundadır. Hatta Yusuf Aleyhisselam'la alakalı neredeyse yapa yazdı o günahı denilecek duruma gider insan ama Allah'ın rahmetiyle ve nefsini kontrol etmesiyle o günahlardan, ona meyil derecesinde kalarak kurtulabilir. Tabi imanımız ne kadar bizi haramlardan uzaklaştırma durumunda, bu cihat dediğimiz unsurla ortaya çıkar. İkinci olarak ailevi cihat. Ailelerimizi malum bizden daha ziyade televizyonlar, bilgisayarlar, örfler, adetler, ...başka unsurlar yönetiyor, yönlendiriyor. Bizim sözümüzden daha fazla, mümkün toplumun sözü, devletin sözü, ...bazı gayri İslami araçların sözü geçerli oluyor. O yüzden ailelerimizi ihmal etmenin acılarını, zilletini yer yer yaşıyoruz çocuklarımıza bile sözümüz geçmiyor. Eşlerimize bir koca olduğumuz kadar hoca olamıyoruz. Ee, halbuki Allah ne diyordu? Estağfirullah ya eyühellezine amanu ku anfusakum ve ehlikum nara ve kuduhan nasu vel hayara diye devam eden ayet. Ey iman edenler kendinizi ve ehlinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennemden ateşten koruyun diyordu. Yani hem kendimizi ateşten korumak hem de çoluk çocuğumuzu, eşimizi ailemizi ateşten korumak mükellefiyetinde olduğumuz vurgulanıyordu. Ama evlerimiz maalesef İslam'ın hakimiyetinde değil, bizim Müslümanca kontrolümüz altında değil ve oralarda Ciddi manada cihat yapmak için, evlerimizi bir okul haline, bir Kur'an kursu, bir mescit bir ibadethane haline getirmek için yeterli gayreti sarf etmiyoruz. Yani evimizde cihadı yerine getirmiyoruz. Üçüncü olarak da sosyal cihat, toplumda, yaşadığımız toplumda Allah'ın dinini hakim kılmak için, Allah'ın istediği gibi bir değişim ve dönüşümü gerçekleştirmek için, Allah'ın nizamını uygulanır bir nizam haline getirmek için ciddi manada gayretler sarf etmemiz, hepimizin diliyle, eliyle, kalbiyle, Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'ın dinini o toplumda öne çıkartmamız icap ediyor. Bu konularda da yeterince görev yaptığımızı, tümüyle cihad ettiğimizi söyleyebilmek çok zor. Cihad edebilmek için önce bir davaya insanın kendini adaması lazım. Nice insanların nice yanlış davalara kendilerini adadığı, feda ettiği bir dünyada Müslümanlar olarak başkalarının başka şeyi sevdiği kadar biz Rabbimizi sevemezsek o zaman ne kadar iman ettiğimizi kendi kendimize sormamız icap eder. Bakara Suresi 165. ayette Cenabı Hak insanlardan bir kısmı Allah'a benzerler, eşler, ortaklar edinirler, endad edinirler ve o endad edindiği şeyi herhangi bir şeyi Allah'ı sever gibi severler. Ama müminlerse Allah'ı daha şiddetli severler diyor. O yüzden başkalarının dava edindiği, ideal edindiği ve kendilerini o yolda nice fedakarlıklara mecbur hissettikleri hususlardan çok daha fazla Allah'ı sevmek zorundayız. Bir top uğruna insanlar nelerini, nelerinden geçebiliyorlar. Günlerce mesaisini verebiliyor uğraşıyor, tartışıyor, sevgi besliyor, kızıyor ve benzeri. Efendim, bir insan bir PKK için neler yapıyor? Hepimiz biliyoruz. Dağlara çıkıyor kendi batıl davası için kendi hayatını bile feda edebiliyorlar. Başka başka insanlar başka başka neleri öne çıkartıyorlar? Atatürk uğruna nice insanların nice fedakarlık yaptıklarını, efendim bir içki uğruna insanların nice zahmetlere katlandıklarını, bir bayrak uğruna canlarını filan verdiklerini biliyoruz. Ama Allah için neler yapmamız gerektiğini bilmezlikten geliyoruz. Onların o fedakarlıkları bizim Allah için fedakarlıklarımızdan daha fazla oluyorsa, bizim dava adamı olmamız da, e, cihad etmemiz de e, e, gerçekleşmiş olmuyor diyebiliriz. Evet, küfrün, şirkin, fitnenin, fesadın hakim olduğu bir toplumda müminler e, kendi hallerinde işiyle, gücüyle uğraşarak cenneti bekleyemezler ahlaksızların, fasıkların, zalimlerin gayret gösterdiği kadar bile kendi davası için, dini için gayret göstermeyen insanların, bırakın cihat ehli olmaları, mümin olmaları tartışılır. Kur'an, cihadı tümüyle terk edenlerin mümin olma iddialarını boşa çıkartır. Çünkü az önce okuduğu ayeti hatırlayalım. Allah sizden sabredenleri ve cihad edenleri ortaya çıkartmadan cennete gireceğinizi mi sandınız? Hepimiz her halimizle imtihan oluyoruz. Batıl yolunda o kadar insanlar kendilerini ortaya koyarken biz Allah yolunda gayret etmekten, imkanlarımızı seferber etmekten kaçınıyorsak, cihadı da, imanı da, İslam'ı da Yeterince anlamamışız demektir. O yüzden sevgili dostlar, gündelik işlerle e, e, vaktimizi geçirip e, sıradanlaşmayalım. E, biz dünyaya yiyip içmek, e, çoluk çocuğumuzu geçindirmek için gelmiş değiliz. Biz e, Allah'ın dinini tanıyan, onu seven, onun için fedakarlığı seve seve göze alan insanlarız. Birkaç gün sonra nasip olursak kurban bayramına erişeceğiz. Kurban cihatla bağlantılı olarak odur ki İbrahim olmak ve en sevdiğini Allah yolunda feda edebilmek demektir. Veya İsmail olmak kendi nefsini gerektiği zaman Allah yolunda seve seve kurban edebilmek demektir. Bırakın en sevdiğimizi, bırakın kendimizi feda etmeyi, paralarımızı bile, vaktimizi bile, emeğimizi bile Allah yolunda vermek için gayret etmiyorsak, bu yolda çaba sarf etmiyorsak, cihat kavramını dillendirmeye, kendimizle bağlantılı gündeme getirmeye hakkımız olmadığı gibi İslam'ı da yeterince tanımamış oluruz. Demem o ki biraz ne yapalım silkenelim. Biraz ayağa kalkalım. Cihadın en faziletlisi zalim yöneticiye karşı hakkı haykırmaktır. Biz zalimin tanımını da Allah'ın kitabına göre yapıyor değiliz. Bu konuda egemen güçlere karşı İslam'ı savunabiliyor değiliz ve her bulunduğumuz yerde esas gücün Allah'a ait olması gerektiğini, Allah'ın hükmünün uygulanması gerektiğini gündeme getirmek, her ne pahasına olursa olsun Müslümanca kulluğumuzu ortaya sergilemek durumundayız ama veriyoruz görevimizi çok çok ciddi manada savsaklıyoruz ihmal ediyoruz. İnşallah biraz daha gayrete gelelim ee, ve çocuklarımıza e, daha yaşanabilir Allah'ın rızasına daha kolay ulaşılabilir bir dünya bırakmak için e, gayretlerimizi artıralım. Ela inne ahsenel kelam ve ebleğen nizam Kelamullahi'l melikil azizil allam Kema kal Allah ve ve Teala fil kelam ve izah kuri el Kur'ān fes temi ola ve ansıtu ola alleküm turhamun huzbillahim ne şeytanir rājim İsmillahir rahmanir rahim innat dīna